Günaydın. Bu sabah size yeşil alan ve toprakla, yani doğayla ilişkili iki kampanyayı uzun uzun anlatıp programı bir orka balinasının kaderine dair uluslararası bir kampanya ile bitireceğim. Modallar ayakta parklarına ve sahillerine sahip çıkıyorlar. Seda Kula Say tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Kadıköy Belediyesine yönelik başlatılan kampanyanın talebi moda sahil parkına beton plak uygulanmaması. Kampanyada modadaki park düzenleme sürecini anlatan Seda, öncelikle Cafer Ağa ve Osman Ağa mahallesi sakinleri olarak 401 imzalı bir dilekçeyi 9 Ekim 2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşi'ye sunduklarını söylüyor. Bu dilekçeye cevaben 17 Ekim 2012'de Kurbağalı Dere Parkı peyzajında 560 metrekare beton alanının iptal edildiği duyurulmuş. Seda, dilekçeyi sunduğumuzda da Sayın Daire Başkanı, Moda Sahil Parkı için gelecekte peyzaj düzenlemesi söz konusu olması durumunda sizin dediğiniz gibi yaparız diyerek söz vermişti. Bizim dediğimiz dilekçemizde yer alan ve bir saatlik görüşmemizde ifade ettiğimiz beton plak uygulamalarından kaçınılması, sert zemin uygulamalarında geçirgenlik gözetilerek kübik taş uygulamasının yapılması, yürüme ve koşu yollarının geçirgen ve sıklaştırılmış toprağın üzerine taş kırığı eklenmiş haliyle kalmasıydı. Moda Sahil Parkı'nda aslında var olan da tam bu yapıydı diyerek sürecin nasıl başladığını anlatıyor. Fakat Seza bu sözün tutulmadığını ve 4 Kasım 2012 itibariyle Dere Parkı'nın devamı niteliğindeki Moda Sahil Parkı'nda yer alan sıkıştırılmış toprak zemin koşu parkuru ve yeşil alanların kazılarak beton dökme çalışmalarının başladığını söylüyor. Bunun ardından mahalle sakinleri hemen itiraz etmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alan ve Tesisler Yapım Müdürü Özkan Gültekin ve toplantıya katılan projenin müteahhiti olan Payart firmasının sahibiyle görüştüklerini söylüyor Seda. Bu görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve müteahhit tarafından toprak geçirgenliği konusundaki duyarlılığımızla alay edilerek beton plak uygulamasının engeller için istenen sarı işaret bantları yerleştirmenin tek yolu olduğu söylenmiş ve önemli noktanın ihalenin mutlaka sonuçlandırılması olduğu ısrarıyla beyan edilerek her türlü uzlaşmadan kaçınılmıştır. Sonuçta engeller için düşünülen sarı bant bahane edilerek ve diğer betonsuz çözüm alternatifleri yok sayılarak Parkın sert zemin uygulaması belediye tarafından verilen rakamla toplamda %20 artış ile beton plak geçirimsiz sert zemin olarak uygulanacaktır. Bu dönümlerce arazinin betonla kaplanması demektir. Diyerek açıklıyor Seda mevcut durumu ve destekçilerine de şöyle sesleniyor. Acilen harekete geçmeliyiz. Moda sahil parkımız hızla betonlaşıyor. Parklar kent insanının bir ölçüde de olsa doğayla buluşabildiği yegane alanlardır. Toprağın betonla hapsedilmesi bu olanağı bitirir. Fakat İstanbul kentinde belediyelerin park peyzaj uygulamalarında plak beton uygulamalarının gittikçe artan şekilde yer alması parkların giderek yok olmasına yol açmakta ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Bunun son örneği Moda Sahil Parkı'nda yapılmakta olan ve toplamda 4 dönüm toprağı hapsedecek olan betonlama. Acilen bu yanlıştan dönülmezse bu parkın da toprağın suyla, insanın toprakla ilişkisi kesilecek. Beton tavalarda emilmeden birikip yansıyan radyasyon sağlığımızı bozacak. Bu ortamda yeşil alan bitki kökleri bozulacağından, kamyonla getirilip kara yapıştırılan futbol sahası çimlerinden ibaret kalacak. Eğer kampanya hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız change.org/taksim-betonsuz-moda adresine girebilirsiniz. Çevreyi korumak için başlatılmış bir kampanyada Bodrum'dan Haydar Kömürcü tarafından Bodrum Belediye Başkanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi ise yapımı devam eden Vogue Oteli'nin inşaatının durdurulması. Bodrum Torba Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapu belgesinde orman olarak nitelendirilmiş usuluk mevkii 3285 parsel 1/100000 ölçekli imar planında milli park olarak Bodrum halkının hizmetine sunulmuş. Kamu kullanımına açık tek alandır. Bu alanın bitişindeki parselde BYT firması Vogue Otel adı altında inşaat çalışmasına başlamış ve bitişindeki milli parka sahip olma çabasına girmiştir. Bu söz konusu kamusal alan oldu bittiye getirilerek jet hızıyla yapılan nitelik ve plan tadilatlarıyla kamunun kullanımından çalınmıştır diyerek kamusal alanın otel kullanımına verildiğini söylüyor. Kayıtlara göre 2005 yılında orman olan alanın tüzel bir kişiye 49 yılına kiralandığını söyleyen Haydar ekliyor. Alan 2011 yılında tüzel kişilik el değiştirmiş yani devredilmiştir ancak kiralama şartları değişmemiştir. Usuluk mesire yere sonrasında tescil edilen ve devir sözleşmesinde adı geçen tabiat parkı kapı girişi, çadır, karavan ve genel saha temizliği işleri içeren bir kiralamadır. 5 Ocak 2012 tarihinde bu persel için yapılan Usuluk Koyu Tabiat Parkı uzun devreli gelişme planı onaylanmıştır. Bu plandan yaklaşık 9 ay sonra Usuluk Koyu Tabiat Parkı 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı onaylanmış ve yürürlüğe de sokulmuştur. Usuluk Milli Parkı'nda ruhsat almadan başlayan inşaat faaliyeti Mimarlar Odası, Peynir Çiçeği Derneği ve Torba Derneği şikayet dilekçeleri üzerine Bodrum Belediyesi'nce 10 Ekim 2012 12 tarihinde mühürlenmiştir. Bodrum Belediyesi bütün bu yaşananlar karşısında kamuoyu itirazlarına kullananı tıkayarak 7 Kasım 2012 tarihinde bu yapılaşmaya her nedense ruhsat vermiştir. Koruma amaçlı adı altında yapılan bu planların korumamayı amaçlamasını kınıyoruz. Kamunun kullanımına ayrılmış, üstün kamu yararı açısından orman olarak korunması gereken bu tabiat alanı, orman ve tabiat parkı niteliklerinin yok olmasına ve kamu kullanımına kapatılmasına neden olacak bir yapılaşma ile ticari amaçlı bir kısım insanlara özel yaşam alanı olarak peşkeş çekilmektedir. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları olarak tarif edilmiştir ve öyle kalmalıdır. Kamu alanlarına yapılan tecavüzlerin durdurulmasını, kanunlara aykırı olan bu plan ve uygulamaların düzeltilmesini, Usuluk Milli Parkı'nın aynen korunmasını, Yapılaşmanın durdurulmasını ve projenin iptal edilmesini istiyoruz diyerek amaçlarını açıklayan Haydar'ın başlattığı kampanya ile ilgili detaylı bilgileri de change.org taksim bodrum torba adresine girerek alabilirsiniz. Gelelim insanlar tarafından esaret altına alınan muhteşem bir balina'nın hikayesine. Great Ape Project tarafından Hollanda Tarım Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın konusu ise Morgan isimli bir orka. Haziran 2010'da Morgan isimli 4 yaşındaki dişi orka yaralanmış ve bitkin bir şekilde Hollanda'daki Wadensee sahilinde bulunmuş. Kurtarılıp bakım için bir yunus merkezine gönderilen Morgan iyileştikten sonra gösteri amaçlı kullanılmaya başlanmış. Bir grup bilim adamı ve araştırmacının da katılımıyla Morgan'ı Özgür bırak grubu Morgan'ın bir gösteri parkı yerine doğal yaşam ortamına ailesinin yanına dönmesi için mücadele vermeye başlamış. Grup zaman içinde konuyu geliştirip hem Hollanda Tarım Bakanlığı'na hem de Morgan'ın kaldığı gösteri parkına detaylı bir rehabilitasyon planı da sunmuş. Hollanda hükümeti bu planı göz önünde bulundurmamış ve Morgan'ın gösteri merkezinde kalmasına ve gösterilere çıkmaya devam etmesine karar vermiş. Uzmanlar bu durumun Morgan'ın sağlığı ve huzuru için çok zararlı olduğunu, normalde özgür ortamında 50 yıl ortalama ömrü olan orkalar için, bu sürenin kapalı alanda tutulan orkalar için 8 yıla kadar düştüğünü söylüyormuş. Kampanyayı başlatanlar Morgan'ın doğal ortamında dünyaya gelmiş vahşi bir orka olduğunu unutmamalıyız. Yaşam ortamında böyle ani bir değişim onun için ne anlama geldiğini düşünmeliyiz. Asla ailesinin yanına dönemeyeceği kapalı kapılar ardında bir dünyada yaşıyor. Burada Hollandalı yetkililere seslenerek Morgan için özgürlük istiyoruz. Siz de bize katılarak sesimizi yetkililere duyurmamıza yardım edin diyerek taleplerini iletiyor ve destekçilerini bekliyor. Yeşil alanların korunduğu ve vahşi hayvanların esaret altına alınmadığı bir dünya dileğiyle esen kalın.